Güller açar gül yüzünde Güzellik senin özünde Sevenler senin izinde Gidiyor ya Resulallah Güller açar gül yüzünde Güzellik senin özünde Sevenler senin izinde Gidiyor ya Resulallah Hepsi kudret dokusudur Sekiz cennet kokusudur Gözlerimin uykusudur Cemalin ya ya Resulallah Hepsi kudret dokusudur, sekiz cennet kokusudur, gözlerimin uykusudur, cemalin ya Resulallah. Mevlam sana dostum demiş, seni nur ile bezermiş, gönlüm seni çok özlemiş, sultansın ya Resulallah. Mevlam sana dostum demiş, seni nur ile bezemiş. Gönlüm seni çok özlemiş, sultansın ya Resulallah. Sözde değil sevdiceyim, hasretim gönül çiçeğim. Bir gün sana döneceğim, şefaat ya Resulallah. Sözde değil sevdiceğim, hasretim gönül çiçeğim, Bir gün sana döneceğim, şefaat ya Resulallah. Mevlam sana dostum demiş senin nuru ile bezemiş gönlüm seni çok özlemiş sultansın ya Resulallah Güller açar gülü yüzünde güzellik senin özünde sevenler senin izinde gidiyor ya Resulallah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 Hepsi kudret dokusudur, sekiz cennet kokusudur, gözlerimin uykusudur. Cemalin ya Resulallah, cemalin ya Resulallah, şefaat ya Resulallah.